Açık Radyo, Açık Dergi'nin yanı sıra e, bağımsızları bağımsızlar.org adresinde bulabilir. Info adresinden bizimle iletişime geçebilir. Ve Instagram'da bizi bağımsızlar.org'dan takip edebilirsiniz. Ben Gülsel İbaki, bağımsızlar ekibiyle bu programı hazırlayıp sunuyorum. Bu hafta e, kültür ve sanat alanında sanatçı kolektiflerine ve sanat inisiyatiflerine dair haberler hazırlayan, röportaj, söyleşi ve duyurulara yer veren Kültür Sanat Haber Portalı'nın içerik sorumlusu ve editörü Nil Has'ı e, konuk ed ediyoruz. E, hoş geldin Nil. Hoş bulduk, merhaba. Merhaba. Şimdi öncelikle hemen sohbetimize e, ilk sorumla başlayayım. E, sanat okur tabii ki hangi ihtiyaçtan ortaya çıktığı ilk sorun bu olacak, amaçları neydi diye başlayabiliriz. E, bildiğim kadarıyla farklı iş konularından gelen bir ekibiniz var. E, Bizi biraz nasıl bir araya geldiğinizden ve bu platformu nasıl oluşturduğunuzdan bahsedebilir misin? Belki hani kendinden de biraz bahsederek. Hı hı. E, öncelikle herkese Merhaba dinleyicilere. 2019'da biz kurulduk ama 2019'dan önce platformun değerli kurucusu Hasan Nazif Yılmaz'la bir sene kadar birlikte aynı kanal içerisinde çalıştık. İkimiz de teknikteydik. Fakat ikimizi ortak noktada buluşturan şey sanat ve kültür tutkumuzdu. Kendisi hem müzisyen hem de fotoğrafçı. Ben de görsel sanatlardan ve sahne sanatları yönetiminden geliyorum. Bilgimizi, tecrübemizi, becerimizi Haber alma, haber paylaşma e, güdümüzle birleştirerek insanlara vermek istedik. Ve bunu yaparken de aslında birazcık da haber piyasasından geldiğimiz tarafı da kullanmaya çalıştık. E, sanat okurun e, yani ortaya çıkış şeylerinden bir tanesi aslında bu olmakla birlikte birazcık daha açarsam öğrenme, paylaşma, bildiğini aktarma arzusundan ortaya çıkıyor. Yani ben daha önce de e, kendi adıma... Ee, yani Hasan adına da konuşabilirim ancak e, Hasan daha çok teknik tarafta yer almakla birlikte bana bir şeyler yazalım, bir şeyler yapalım, kalemin güçlü, onu da e, git, gör, yaz, izle, yaz demesi üzerine aslında teşvikleriyle birazcık daha benim platformu gitti. Aslında kuruluşunda daha öncesinde biz başka bir platform üzerinde çalışırken Sanat Okur 2019'da atıldı. İsmi de Hasan tarafından ortaya atıldı. Tüm ticari kaygıları da Hasan üzerinde. Ve fakat e, yani işin editöryel kısmı tamamıyla bende. Ondan da destek almakla birlikte bende. Yani kendimden bahsetmem gerekirse aslında daha öncesine gidersem Güzel Sanatlar mezunuyum. Ve içeride tabii ki bir sürü sanat dalıyla e, haşır meşhur olarak geldim. E, stajlarım, iş hayatım hepsi kültür ve sanatın içindelerdi. Fakat tamamıyla yapmak istediğim mesleğin dışında e, itilince e, ne yapayım ne edeyim derken e, bildiklerimi paylaşmak, okuduklarımı paylaşmak, e, gördüklerimi paylaşmak üzerine yola çıktım. Ve Hasan'la bir şey yapabilmenin arzusuyla sanat okuru ortaya çıkardık. E, başta da dediğim gibi ikimizi birleştiren şey kültür ve sanatı olan tutkumuzdu. Bugün sanat okurun geldiği noktada da yine misyon ve vizyonumuzda bu yer alıyor. Şeyden de bahsedebilirim, yani biz platformu oluştururken sadece haber almak, haber paylaşmak, yazmaktan öte görünür insanların ve kültür ve sanatın daha fazla görünür olması ve birçok insanın okunurluğunun artması üzerine yoğunlaştık. Bugün hala aynı noktada yoğunluğumuz devam ediyor. Çünkü sanat dediğimiz zaman insanların... Önlerine çektikleri seti kaldırmak istiyoruz. Herkes tarafından okunabilir. Evet biricikliğini saklayarak e, ama herkesin ulaşabildiği, herkesin okuyabildiği bir e, bir alana dönüşmesini istiyoruz. Çünkü hala çok e, kısıtlı bir kesim tarafından takip ediliyor ve okunuyoruz. Bu hepimiz için geçerli diğer platformlar için de. Bunu yaygınlaştırmak da bizim bir diğer hedeflerimizden biri. E, Peki nasıl bir yapınız var ve sizi bağımsız kılan ne? Hani burada belki doğru Hı -hı. soru bu olacak. Çünkü hani ayakta kalması da zor bu tip oluşumların. Hı -hı. Nasıl ayakta kalıyorsunuz? Nasıl bir yapınız var öyle söyleyeyim. Hı -hı. Aslında ayakta kalmak tamamıyla bizim elimizde. Yani şöyle biz tamamıyla evet bağımsızız. Hiçbir fon veya hiçbir herhangi bir desteği arkamıza almadık. E, Tamamen kendi birikimlerimiz, kendi bilgimiz ve donanımımızla e, sanat okulu kurduk ve bugüne getirdik. Bundan sonrası da muhtemelen böyle olacak. E, çünkü sanat deyince herkes bir duruyor. Biz de bunu bilerek aslında bu yola çıktık. E, yani nasıl karşılanacağı ya da nasıl yapacağımızdan ziyade... İnsanlara ne ulaştırabiliriz? İnsanlar bizimle neyi öğrenebilir? Biz onlara ne verebilir? Onlardan ne alabiliriz? Hep düşündük. Ortaya bunu koyduk. E, bu noktada da açıkçası bir desteğimiz yok. Kendi başımızayız. E, Teknik ve mali kısımda Hasan yüklenmiş durumda. E, Editoryal ve diğer e, içerikler konusunda tamamıyla her şey bende. Ve biz iki kişiyiz. Daha yeni yeni e, yazarlar almaya başladık. Aslında daha öncesinde... E, görüştüğümüz ve bizimle çalışan yazarlarımız var ama biz telifsiz çalışıyoruz. Bunu açıkça söylemem gerekir. Ve bu insanlarla gönül bağımız var ve bir şekilde e, onlara alan sunduğumuz için bu alanı hep birlikte kolektif olarak yönetmeye çalışıyoruz. Ve onlar da buradan güç olarak bizimle birlikteler. Yani reklam almadığımız gibi aslında sitemizde görülen tüm reklamların bizim kendi isteğimizle insanlara alan açarak yarattığımız bir reklam Görüyor insanlar. Yani bu yeri geldi bir dernek oldu. Yeri geldi bir e, e, ses kayıt stüdyosu oldu. Yeri geldi bir kültür sanat okulu oldu. Yeri geldi bir e, başka bir kişi oldu. Ama bir şekilde e, bizim amacımız sanat ve kültürü bir tık öne çıkarmak olduğu için kâr amacına her daim istesek de istemesek de birkaç adım gerideyiz. Amacımız kâr değil. Amacımız kültür ve sanatı daha okunur hale getirmek. İnsanlara ulaştırmak, aynı şekilde sanatçılara ve işlerine görünür bir platform yaratmak, aynı zamanda tabii ki sanatçılara da görünürlük katmak. E, bu noktada şuna da değinebilirim, belki geleceğiz ama portfolyolarımızı da aslında ortaya çıkarış sebeplerimizden bir tanesi de sanatçılara görünür kazandırmak. Özellikle pandemi döneminde e, zorluk çeken sanatçıları birazcık daha e, hareketlendirmek, onlara ruhsal olarak destek vermek için portfolyoları devreye soktuk. E, Birebir geçtik. O gün geçtiğimiz ve bugün hala birlikte olduğumuz arkadaşlarımız var ve onlardan sadece iki tane iş istedik. Dedik ki görselin fotoğrafınıza atın ve bir otobiyografi gönderin. Gerisini biz halledeceğiz. Çok basit bir iki hareketle aslında onlara kendilerini tanıtma alanı açtık. Yani bunu yaparken yine kere amacı gütmedik, yine gütmüyoruz. Paylaşımlarımızda ve insanlarla kurduğumuz iletişimde de bunu açıkça belirtiyoruz. Hiçbir amacımız yok. Sadece size alan açmak, sizi tanıtmak, sizin okunurluğunuzu ve görünürlüğünüzü sağlamak. Ve bunu yaparken tabii ki kendimize de pay çıkarabilmek. Ama bu kesinlikle e, buradaki payın e, amacı sadece kültür ve sanat adına. Yine bizim adımıza bir şey yok. Çünkü e, ya, bu kültür ve sanat konusunda şunu söyleyebilirim. Birçoğumuzun içindeki şey aynı. Yani e, orada bağlayıcı şey kesinlikle maddiyat olmuyor. Kesinlikle egonuzu tatmin etmek ve ruhu doyurmak oluyor. Biz de sanırım gücümüzü buradan alıyoruz. Yani e, Hasan ve ben onun adına da konuşabilirim. Biz beslendiğimizi hissettiğimiz için e, bunu devam ettirebiliyoruz 2019'dan beri. Yoksa gerçekten akıl dışı bir iş yapıyoruz. Hiç kolay değil. Yani evet, iki öyle. kişinin yapabileceği şeyler değil ama gün geliyor, sabahlıyoruz, gün geliyor. E, bazen 8 saat uyuyoruz ama günün sonunda e, ertesi günü gün içerisinde düşünmeye başlıyoruz. Biraz zor ama ruhumuzu doyuran bir iş. Tam da aslında onu soracaktım. Çünkü hı hı. sanat okurda e, görsel sanatlar, sahne sanatları, müzik, edebiyat, sinema gibi kültür sanatın farklı alanlarında haberler var, duyurular var, söyleşiler var. Evet. E, bu çeşitlilik açısından bakıldığında da aslında bu bir e, sorumluluk da e, getiriyor. E, hı hı. Dolayısıyla e, yani nasıl nasıl yürüttüğünüzü gerçekten merak ediyorum. Gerçekten insanüstü bir çabaymış gibi geldi. Yani bu iki kişinin bütün bu e, süreci yürütüyor olması. E, yani nasıl yürütüyorsunuz neyin <gülüyor> bunu söyleyin lütfen. Ya şöyle aslında yani başından biraz bahsetmem gerekiyor e, gerekiyor. Yani biz başladığımızda iki kişi ya. Sanırım götürebiliriz dedik. Yani birkaç ay bile olsa biz bu işi iki kişi götürebiliriz dedik. Aslına baktık ki e, çok böyle dallanıp odaklanmaktansa iki kişiyle daha temiz gittiğini gördük. Ve, o, yani o konuda iki editör ve yeri geldi bir editör olarak devam etmek bizim için zor olmadı. E, nasıl götürüyoruz açıkçası e, yani güne bir sürü mail bombardımanı ile başlıyoruz. Hepsi bülten ekimiz zamanda portföyle talepleriyle geliyor. Bunların içlerindeki söyleşi ve röportaj tedeflerini söylemeyeyim ya da söylemiş bulundum. Ee, yani aslında yoğun. Çünkü günü, bö günü bölmeye çalışıp bölemeyerek bitiriyorum. Çünkü e, bir yandan haberler girerken bir yandan e, yapmak istediğim söyleşi ya da röportajlar için... Düşünce safhasına geçiyorum yani e, haber girerken bir yandan zihnimde Hı, o kişiyle yapacağım tamam o kişi hakkında şunları biliyorum o kişi için şuralardan araştırmalar yapabilirim şu kadar sürer Hı, bir dakika ben e, şu an maile dönüş yapmam gerekiyor falan diyorum. Tabi şunu da belirteyim bu kadar işin yani haber girmek aslında çok kısa sürenize alıyor ve fakat bunun sosyal medya tarafı biraz zaman alıcı orada da top bizde orada da hiçbir grafikardan ya da sosyal medyacı arkadaştan destek almıyoruz. Top bizde. Ben evet. işin içinden çıkamayınca Hasan'a pasatıyorum sadece. Peki yani Hasan'a <gülüyor> ekibi geliştirmeyi düşünüyor musunuz? Yani işte hı hı. sosyal medya ekibi ayrı olabilir, editoryal ekibi ayrı olabilir gibi. Çünkü hakikaten çok büyük büyük ve çok büyük bir sorumluluk. E çünkü yani bir haber portalı iddiasıyla ortaya çıktığınız zaman hı. hani hem gündem'i yakalamanız lazım. Bir yandan da orayı söylediğin gibi hem yazılarla söyleşilerle beslemeniz de gerekiyor hı hı. ve bunu yaparken de yani işte sadece görsel sanatlar, güncel sanat değil sahne sanatları, sinema farklı disiplinler var. Hı hı. Dolayısıyla böyle bir derya aynı zamanda orası. Hı hı. Böyle bir düşünceniz var mı ekibi genişletmek adına? Yani aslında ya da çağrı, var. Çağrı, çağrı yapıyor musunuz? Yani gençler olabilirse onları katmayı düşünüyor musunuz? Ee, aslında ya şur şuradan bahsedebilirim. Tabii ki biz sürekli yani biz ben kendimi şöyle tanıtıyorum. Bir balonuz biz. Balon gittikçe büyüyor ama bir yandan büyürken çapı da büyüyor ya yani oradaki aslında büyümenin sağlıklı olması gerekiyor. Biz de ben de açıkçası Hasan'la birlikte o sağlıklı büyümeyi sürdürülebilir hale getirmek istiyoruz. Yani bu noktada sürdürülebilirliğe de dayanmak lazım. Çünkü e, sürdürülebilir olmazsak platform ayakta kalamaz. Bu noktada tabii ki e, yeni arkadaşlara ihtiyacımız oluyor ama genel anlamda yazar olarak destek alıyoruz. Yazarlarımız var, e, 12'ye yakın yazarımız var. Ve aslında çok büyümeden, çok da küçülmeden e, biraz kemik kadroyla sağlam gitmekte çalışıyoruz. Ve e, bunu yaparken aslında kişilerin e, oldukça donanımlı olmasına... Genç ya da yetişkin olmalarından yani mesleki anlamda e, olmalarından e, öte tecrübeli olmalarını ve kalemlerinin güçlü olmalarına dikkat ediyoruz. E, ve tabii ki bilgi birikimi ve nereden mezun oldukları ve yaptıkları şeyin arkasında ne kadar durabildiklerini önemsiyoruz. E, açık çağrıya çıkmıyoruz. E, daha çok e, biraz burada belki yanlış yapıyoruz ama eşimize dostumuza soruyoruz. Çünkü kalemine güvenmek istiyoruz. E, bu şey gibi olsun da istemiyoruz. Hı -hı. çok fazla yazarımız olsun bir yazar e, fanusu olsun içinden seçelim ya da işte e, arkadaşlara toplu mesaj atalım işte şu gidin şurayı görün yazın ya da işte onu yapın bunu yapın gibi bir şeyimiz yok. Aslında buraya da girdiğimiz zaman sanki böyle ticaretleşiyormuşuz gibi bir algı da kendi kendime hissediyorum. O da çok kabul ettiğim bir şey değil. O yüzden hmm. e, sanatın biricik tarafı gibi yazarların da biricik olmasını çıkan içeriklerin de biricik olmasını çok önemsiyorum. Çünkü dediğiniz gibi e, Derya Deniz. Biz tamamıyla bir portal olarak gözükmüyor olabiliriz de dışarıdan. E, çünkü yeri geliyor müzikte yetersiz kalıyoruz. Yeri geliyor balemiz var. Balede yetersiz kalıyoruz. Yeri geliyor, e, tiyatroda yetersiz kalıyoruz. Çünkü e, yazarlarımız yazarlarımızın da e, telifsiz çalıştığımız için yazarların da ensesinden tutup ya bak bunu yazmalısın gibi bir söyleme de bilmiyoruz Ya da öyle bir baskı da hissettirmiyoruz onlara. E, bu açıdan yani yarım yarım gidiyormuş gibi de gözükebiliriz ama e, baktığınız zaman bütün plat, bütün, e, bütün e, kategorilerin altında ki her şeyin aslında zamanla dolduğu ve e, dolan e, her kategorinin de çok kıymetli bilgilerle dolduğunu e, okuyucular görüyorlar ve bunu ben de dışarıdan gözlemlediğimde veya dışarıdan birinin bir şey söylediğinde çok hoşuma gidiyor çünkü hızlı olmayıp e, emin adımlarla gittiğimi o zaman anlıyorum bu da çok hoş hoş oluyor benim açımdan e, ama tabii ki yazarlarda zaman zaman yani eşimizin, dostumuzun birazcık desteğiyle kişilere ulaşıyoruz ve platforma çağrı yapıyoruz, alıyoruz, onlarla birlikte yürüyoruz. Ama tabii ki bu yayını dinledikten sonra ben ne yapabilirim gibi düşünce oluşursa dinleyenlerin aklında eğer tiyatro üzerine yazıyorlarsa, tiyatro üzerine yazmaktan kastım gerçekten okuyorlarsa, tiyatroyu iyi izliyorlarsa, gözleri iyi görüyorsa, biraz eleştirel yaklaşıyorlarsa buyursunlar bekleriz. Aynı şekilde e, performans sanatları içinde, aynı şekilde bale içinde, aynı şekilde e, heykel içinde. Ya, plastik sanatlarda birazcık daha ağırlıklı iş yaptığımızı görüyorum ama e, diğer taraflarda haber konusundan ziyade içerik konusundaki eksikliğimiz tamamıyla e, biraz hızlı açılmama arzusundan kaynaklı. Onu da söylemem gerekiyor. Yani çok hızlı açılıp ee, insanları doldurup e, yığın haline getirip e, zaten çok fazla okumayan bir toplumken iyice uzaklaştırmaya gerek olmadığını da düşünüyoruz. Yani burada bir seçki mi devreye giriyor? Ee, Kesinlikle öyle. Yani. Anladım. Zaman yani. zaman. Ya yani Şimdi... mesela şöyle bahsedebilirim, çok üzüldüğüm e, tiyatro sezonunda eğer e, gerçekten e, ya şu sıralar tiyatro buram buram kokuyor dediğimizde bir anda bütün oklarımız tiyatroya çevrildiğini görüyorum. Bazen öyle oluyor ki galeylere çevirmişiz. Plastik sanatlara. Bazen öyle oluyor ki performans sanatlarındayız. Ama aslında işin özünde şunu da söyleyeyim. Yani bu tiyatro sezonu bittikten sonra birazcık daha yazarlara alan açmaya başladık. Daha öncesinde ben yine tek başıma e, piyasadaydım. Ve onu gideyim, izleyeyim, yazayım, bunu dinleyeyim, yazayım, bunu göreyim, yazayım üzerine yoğunlaşıyordum. Çünkü Dediğim gibi yine aynı noktaya geliyoruz ama tehlifsiz çalışıyoruz. Bütün yükü bu noktada kendi üzerime almak sınırım yani sanat okuru bir çocuğum gibi görmekten farksız. O yüzden anladım. anladım. Dolayısıyla highlight ediyorsunuz bazı etkinlikler. Yine çünkü haber deyince hani neler olup bitiyor. Şimdi tam da o soruyu soracaktım. Yani sanat piyasasını bilinen Kurumlarıyla bağımsız oluşumların arasında nasıl bir denge var e, bu haber portalınıza ya da e, platformunuza? ya yani ağırlık hangi yönde? Bağımsızlar da kendi çalışmalarını duyurmak için rahatlıkla ulaşabiliyorlar mı? Onların çalışmalarını da duyurmak için ekstra e, çaba sarf ediyor musunuz? Şimdi seçki mevzusuna gelince tabii bunu hı hı. sormam gerekiyor. Tabii ki. E, o, şöyle aslında. Nasıl sağlıyorsunuz? Siz de bağımsız bir oluşum olarak. hani Kendi yanınızda karar buluyorsunuz. Bir şekilde kendi amacı e, e Tabii yani şimdi baktığınız zaman 12 yazar dedin. E, Onlarda bir gönüllü ekibi sonuçta Hı -hı. olarak e, kabul edebiliriz. Editör yani Hı -hı. ekibinde iki kişi olsanız bile. Hı -hı. Kesinlikle öyle. Kesinlikle gönül işi e, zaten... İnsanlarla kurduğumuz iletişimde de e, aynı şeye denk geliyoruz. Aynı şeyi konuşuyoruz. Yani aynı dili konuşup aynı bakış açısına sahip olduğumuzu gördüklerimizle zaten e, ilerleyebiliyoruz. E, yani haber konusunda, kurumlar konusunda şunu söyleyebilirim. Evet seçiciyiz ve fakat e, mesela kitap haberi önceliğimiz açıkçası e, sanatçı kitaplarını yayınlamak, romanlar yayınlamak, hikayeler yayınlamak, edebiyat üzerine yayınlar ve yer vermek, haberlere yer vermek. Onun dışında e, bağımsızlara tabii ki kesinlikle sonuna kadar açız. Çünkü biz de bağımsızız. Bağımsızlığın ne demek olduğunu biliyoruz. Zorluklarıyla ve güzellikleriyle. Yani müzikte şöyle söyleyebilirim. Orada biraz, biraz kendimizi katı buluyorum. Yani popüler kültürün yanında biraz daha kenarda kalmış, daha e, görünür olmaya, iyi olup dinlenmeye ihtiyacı olan isimleri müzikleri bir tık daha önde gösteriyoruz. Bunu açıkça belirteyim. Yani e, popüler kültür olup e, yazın gittiğimiz yerlerde duyduğumuz müzikleri bulamayız bizim platformumuzda. Çünkü biz, ben kendim de öyle dinlemiyorum. Hasan da dinleniyor. E platformun amacı da biraz da bağımsızlığından gelen o gücüyle e, orada bir ayrım çizgisi çekmek. E, bunu yaparken açıkçası mesela bunu edebiyatta çok yapamıyoruz. Çünkü sürekli roman, hikaye şiirler geliyor. Burada bir ayrıma gidemiyoruz. Gelen hemen hemen hepsine yer veriyoruz. biyografilerde biraz e, kaçıncalı duruyoruz. Çünkü dediğim gibi yani sanat platformu ve sanatçılar ve e, sanat üreticilerinden veya sanat e, yöneticilerinden birazcık daha beslenmek istiyoruz. O yüzden o noktada seçeceğiz. E, onun dışında performans sanatlarında bir seçiciliğimiz yok. Yani e, kurumlardan ya da e, büyük küçük ekiplerden gelen her türlü habere, her türlü e, ihtiyacı açığız. Yani onlar bize, e, oyunumuz var, izler misiniz dediğinde ya da dediklerinde ya da e, işte şöyle bir e, kitap çıkardım, bakar mısınız, haberinizi yapar mısınız dediklerinde düşünmüyoruz. Çünkü orada bir ihtiyaç var. Orada bir kültür sanatının e, bir kitleye ulaşmasının ihtiyacı var. O ihtiyacı tamamlamak istiyoruz. Ve bunu ee, yaparken de sosyal medyayla da destekliyoruz ve bu noktada da bir e, kar amacımız yok. Yani Twitter, Instagram, yakın e, geçmiş zamanda bir Pinterest açtık. A, vardı ama işte aktif kullanmıyorduk. E, Facebook, e, YouTube, buralarda olabildikçe aktif olmaya çalışıp ama en çok hangisi takip ediliyorsa e, gönüllüğüne dikkat ettiğimiz tüm isimleri oralara koyarak, e, etiketlemeler yaparak, oldukça farklı kişilere de ulaşmalarına destek oluyoruz. Şimdi aslında bu soruyu sorarken biraz da hani biraz önce söylediğin şeyle bağlantılı olarak da sordum. Yani aslında sanat okuru yani bu kültür sanat haber platformuna girdiğimizde karşılaşacağımız şey aslında sanat okurun bir yani her türlü haber değil ama böyle süzgecinden geçmiş e, kendi seçilisiyle karşılaştığımızı söylüyorsun ama e, biraz Hı -hı. önce varsiting kriterlerde belli okullardan mezun olmak dedin ya ona biraz sıkıldım. Biz e, evet. biliyoruz hani, yani sanat alanında sert ot dediğimiz yani kendi kendi Hı -hı. ama güzel sanatlar alfabikülerine illa ki mezun olan bir dolu sanatçı var, bir dolu Hı -hı. kolektif ve insiyatif var. Hı -hı. E, bu anlamda hani kriter olarak bu esas mı sizde e, yoksa e, bunu söylediğince sordum. Ee, dediğiniz gibi bir sürü okul var, bir sürü kaliteli hocanın elinden bir sürü öğrenci çıkıyor. Ve her birey de kendi kendini geliştirerek aslında bir değer haline geliyor. O noktada bir okula takılmışlığımız yok. Ee, yani Mardin'den sanatçı arkadaşlarımızla da iletişim halindeyiz. Bazen oralardan da yazarlarla görüşüyoruz. Yeri geliyor Ankara'dan, yeri geliyor Antalya'dan, yeri geliyor İzmir'den. Ee, biz aslında bize dönüş yapanlarla, yola gidiyoruz. Yani bunda okul ismi zaten belirtmek doğru olmaz. Evet, e, hepimizin bildiği okullar var. E, bu da sanırım şeyi biraz gösteriyor. Yani oradaki insanların bir şeyler yapmaya daha fazla aç olduğunu gösteriyor. Yani bu şöyle, mezun olduğunuz ilkokuldan, yani mezun olduğunuz üniversiteden, sonra iş bulamıyorsanız mecburen hayatta kalabilmek için kendinizi başka bir alanda doyurmanız gerekiyor. İnsanlar oraya yöneldiklerinde ne yazık ki atıyorum resmi yapıyorsa resim ikinci plana geliyor. Ya hobi olarak oluyor ya da hafta sonu çalıştığı bir alana dönüşüyor. Yani biz böyle şey istiyoruz, okuldan ziyade kendisini platformumuzla birlikte ifade edebilecek. Yazarken Eskiden şey vardı hatırlarsınız Wikipedia çıktığında en azından benim dönemimde ödev verdiğimde hocalar Wikipedia'dan copy paste yapardık. Aslında kadar yanlışmış. Yani herkes yazabilir. Aslında buraya da biraz değinmem gerekiyor. Yani herkes yazabilir. Ama orada içi dolu bir yazı görmek isteriz. Okurlara herkesin anlayacağı dil kadar herkesin aslında merak uyandıracağı bir dil olsun isteriz. X kişiyi B kişisinden ayırmak gerekiyor. Yani elmayı Arnuk'tan ayırdığımız gibi o yüzden e, yani bahsetmeye çalış, çalıştığım şey o. Kesinlikle okula bir bağlantısı yok. Yani olmamalı. Evet. Çünkü ben de o e, belki top 5 sayabileceğimiz okullardan birinden mezun değilim. Bir vakıf üniversitesinden mezunum ve sadece e, çok sevdiğim bir şey için kendimi doldurarak, gelerek yazıyorum. O kadar evet. diyebilirim. Evet anladım. Yani aslında hani özetle e, sana doku çeşitleri... Ve farklı coğrafyalardan e, yazarların ve sanatçıların katılımına öne, önem veriyor. E, ama ki. dediğiniz gibi hani platformda bir sanat okuş e, seçkisiyle karşılaştığımızı söylüyoruz. Tabii ee, çok özür dilerim bir şey eklemem gerekiyor. Yani tamam. dediğiniz gibi farklı coğrafyalardan, farklı kültürlerden, farklı toplumlardan, farklı anlardan, e, farklı dillerden ve farklı cinsel yönelik herkese açıyoruz. Çünkü biz öyle bir kısıtlama e, yapacağımız bir platform değiliz. E, sanatı okunur hale getirelim. E, okunurluğu arttıralım. İnsanlar arasında sanatı e, masada konuşur hale getirelim. Yani bugün e, hepimiz elimizde telefonlara gömülürken e, arkadaşlarla bir araya geldiğimizde gömülmek yerine aslında ya şurada şu sergi vardı hadi oraya gittin mi? Aa ne gördün? Onu gördün gibi konuşulabilir ya da çıkan bir kitap için. Muhtemelen konuşan gençler özellikle yeni nesilden ama e, istiyoruz ki orta yaşta konuşsun. İstiyoruz ki e, ortaokul çocuğu da konuşsun. Çünkü e, sanatı ittiğimiz zaman ya da sanatı çok metalaştırdığımız zaman farklı yerlere koyduğumuzda insanlar çok uzaklaşıyorlar. Yani sergiye giden insan sayısının da e, geçmişe göre daha iyi olmasına rağmen çok daha iyi olmamasının sebebi insanlar açıkçası Sanat galerisinin nasıl gelecekleri konusunda şüphelere düştüklerinden. Çünkü içeri girerken kasılıyorlar. Ben şimdi gördüğümü nasıl yorumlayacağım? Yorumlayabilecek miyim? Ya da izlerken, e, ya şimdi bir dakika çok konuşulan bir filmde ben bu filmden neyi almam gerekiyor? Bu film bana ne veriyor? Sürekli ceplerine taşımak istiyorlarmış gibi bir ruh haline bürünüyorlar. Böyle bir şey yok yani okuduğunuz kitabı kendinize göre yorumlayabilirsiniz. Gittiğiniz sergiyi kendinize göre yorumlayabilirsiniz. İzlediğiniz bir tiyatroyu kendinize göre yorumlayabilirsiniz. Sanat okur ona da alan açıyor. Yani tüm yazarlarımız aslında şunu da söylemem gerekiyor. A'dan Z'ye herkes kendine görüyorum yapıyor. Yani biz tutup size akademik yorum istiyoruz diye bir şey demiyoruz. Kişi kendinde ne görürse, kişi izlediğinde ne buluyorsa, ne yorumluyorsa onları okuyor okurlarımız. Eee evet. Çok teşekkürler Nil. Ee, aslında vaktimiz olsaydı daha da sohbet ederdik. Evet. Sanırım 25 dakikamızı doldurduk. Yani son olarak, uh -huh. e, son olarak izleyiciler için sanat okura nereden ulaşılabilir? Hem sosyal medya hesapları, uh -huh. hem bir de çok küçük böyle. Açık Çağınızda e, yenilersen, bu şekilde tekrar tekrar sohbet Çok teşekkür ediyorum. E, Sanatokur.com'dan web sitemize ulaşabilirler. Instagram hariç bütün platformlardan sanatokur olarak ulaşabilirler. Instagram'da da Sanat Portal adıyla bize ulaşabilirler. Çok teşekkür e, şey, ederim. Açık çağrı için dedin, açık çağrı için de info@sanatokur.com, nil@sanatokur.com'a yazabilirler. Çok teşekkürler Nil, bize konuk olduğun için. Ben ee, çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Görüşürüz, kendine çok iyi bak. Hoşçakalın.